Fe auzu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim inel hamdulillahi nahmeduhu venesta'inuhu venestagfiruhu venauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati men yehdihillahu fele mudillele ve men yudlil ve eşhedü la ve Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd fa hadis kitabullah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 Allah Azze ve Celle'nin güvencesi, teminatı, kefaleti altındadır. Yani bu bu kimselere e, kötülük düşünen, kötülük yapmaya kalkan Allah Azze ve Celle'ye düşmanlık etmiş olur. Bunun manası böyle. E, bunlar evinden sırf Allah'ın mescitlerinden yani e, Allah'a ibadet için tahsis edilmiş mescitlerden bir mescide giden... Bunun için yola çıkan kimse, ister ilim öğrenmek, ister namaz, ister itikaf yani meşru gayeler için mescide giden kimse. Diğeri Allah yolunda savaşmak üzere çıkan kimse ve hacca gitmek üzere. Hac da Allah yoludur. Yani bu üç şey, bu üç yol Allah yolu. Fi sebilillah olan yollardır. Allah Azze ve Celle bu kimseleri güvencesi altına aldığını Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bildiriyor. Mescide yürümenin fazileti. 205. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Burada yine bir kelime düşmesi olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz evinden mescidime doğru çıktığı zaman bir adımında bir iyilik yazılır, diğer adımında bir kötülük silinir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartına göredir. Bukhari ve Müslim buna yakın bir lafızla rivayet etmişlerdir. Bunu Ebu tahir Ziyadi emalisinde i̇bn Hakim, Ahmet bin Ambev, Nesai, Abdu bin Hümeyt, Tazim-i Kadri Salat'ta Mervezi, Beyhaki Sünen'de ve şu ül İman'da rivayet etmişlerdir. Burada e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam mescidi diyor yani benim mescidime, mescidin nebeviye e, diye bir ifade kullanıyor. E, bazı lafızlarda yani bu hadisle ilgili rivayet yollarında umum olarak yani herhangi bir mescit yani bunu da kapsayacak genişlikte rivayetler geliyor. Az önce geçen hadiste olduğu gibi. Demek ki mescide doğru çıkan kimse evinden mescide doğru çıktığı zaman bir adımında iyilik yazılıyor diğer adımında onun kötülüğü siliniyor. Yani e, günahlara kefaret olan amellerdendir. Bu sebeple Müslüman'ın yaptığı işlerde, amellerinde niyet etmesi lazım. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, اِنَّمَ amalu بِنْ buyuruyor. Yani e, ameller ancak niyetlerledir. Yani niyet bulunduğu zaman geçerlidir. Meşru amel olmalı ve sahih bir niyet üzere yapılmalı. Allah katında kabul edilebilmesi için. Dolayısıyla mescide çıkan bir Müslüman, ee, bu hadiste bildirilen müjdeye niyet etmeli. Ya Rabbi işte benim bu adımlarımda attığım bir adımda bana iyilik yaz, öbür adımında e, kötülüğümü sil diye böyle e, niyet ederse e, bilinçli bir şekilde amel etmiş olur. Bilmeyen kimse ise bu fazileti elinden kaçırır. Çünkü bilmediği zaman niyet edemez. Ha Niyeti mescide gitmektir ama şu fazileti elde eder mi etmez mi orası garanti değil. Çünkü amellerin geçerlilik kazanması ancak niyetlerledir. Bu sebeple bilenin bilmeyenden üstünlüğü bu gibi şeyler sebebiyledir. Yani hayırları, faziletleri bilen bir kimse ona niyet etmesini bilir. Yani mescize çıkarken Allah Resulü böyle buyurmuştur der, böyle bir sevap umar. Mesela Ramazan gün ve gecelerini değerlendirmek hakkındaki hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kim ihtisab ederek, yani Allah'tan karşılığını bekleyerek bunu ihya ederse diyor. İhtisap. Buradaki maksat ihtisap. Yani karşını Allah'tan umarak amel etmek. İşte bilen kimse bunu umarak amel eder. Bilmeyen kimse ise sadece mescide gitme sevabını alır. Ama şu hadisi bilip buna niyet eden kimse her adımından dolayı bu ecirleri alır. Karanlıkta mescitlere yürüyerek gitmenin fazileti 206. rivayet Sehil bin Sa'd Es Sa'idi radıyallahu anh'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Karanlıktan mescitlere yürüyenler kıyamet günde tam bir nur ile müjdelenmiştir. Bunu Bukhar ve Müslim şartlarına göre Ziya-ül Mahdisi mesmut Meruv adlı eserinde el yazmadır bu. Hakim, İbn-i Zeyme, İbn-i Mace, Taberani ve Behaki rivayet etmişlerdir. Evet, karanlıktan mescitlere yürüyenler, arabayla deveyle gidenler bu kapsamın dışındadır. Karanlıktan mescitlere yürüyenler için. Çünkü bu yürüme ifadesi meşi e, meşşâine fi zulmî e, meşi ifadesi mesela kimin Allah yolunda ayakları tozlanırsa hadisinin rivayetini hatırlarsanız e, bu hadisin ravisi Cabir radıyallahu iniyor bineğinde yani binek üzerinde gidiyor topluluk bineğinden iniyor ve hayvanının yanında yürüyerek gidiyor komutanları Diyor ki yani bineğin müsait neden bineğinle gitmiyorsun da yürüyorsun? Ben diyor Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu işittim diyor. Kim Allah yolunda ayaklar tozlanırsa diye. Bunun üzerine komutan cemaate o topluluğa tebliğ olması için ta kafilenin en önüne geçiyor ve bağırarak soruyor. Ey Cabir neden bineğinden indim? Ta ki cevabı versin de bütün cemaat duysun diye. Cavir radıyallahu hadisi tekrar rivayet ediyor bağırarak, cemaat duyunca hepsi de derhal Allah ve Resulüne itaaten bineklerinden iniyorlar ve vaziyete kavuşmak için yürüyorlar ayakları sırf toza bulansın diye. Yani hadisler aslen zahirleri üzeredir. Ta ki bunu tahsis eden, ayıran bir karine olmadığı sürece. Buradan meşşain ayak üzere yürümek demek. Meşi adımlarla yürümek demek. Zahiri budur. ha arabayla veya atla, eşekle, deveyle gidene de bu şey geçerli midir? Ee, nasların biz zahirine baktığımız zaman bunun geçerli olmadığını <gülüyor> görüyoruz. Mesela evi Mescid-i Nebevi'den uzakta olan bir sabi vardı. Buna diyorlar ki bir eşek edin sen, sen uzaktan geliyorsun. Hayırdır, ben adımlarıma sevap yazılmasını umuyorum Allah'tan diyor. Yani bunun gibi. Yani evinin uzak olmasını tercih ediyor Mescide ki ve binekle edinmiyor. Yürüyerek gideyim, geleyim ve her adımma sevap yazılsın. Burada özellikle karanlıkta yürümek e, zikrediliyor. E, yani karanlıkta, işte şehir da olmadığı o zamanları düşünün. E, yani zorluklara rağmen mescide gitmek, işte böylelerine kıyamet günde tam bir nur, tam bir aydınlık ile bir müjde var oluyor. Zikir için meclislerde oturmak, 207. rivayet Ebu Hüreyre radıyallahu anh de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz ve zikir için mescitlerde yer edinen hiçbir Müslüman yoktur ki, o evinden çıktığı zaman Allah, tıpkı kendilerinden uzakta olan bir yakınlarının dönmesine sevinen kimselerin sevindiği gibi sevinmez. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Ebu Şeyh el-Emsal'de İbn-i Mace, İbn-i Uzeyme Hakim Ahmet bin Ambel, El-İbane'de İbn-i Batta, Müsned'inde İbn-i Ebu Sa'des Sema'ni, Edebul İmla'da rivayet etmişler. Muhbel bin Hadi, Cami-ü Said'de sahih olduğunu belirtmiştir. Namaz ve zikir için, yani zikir e, Allah'ı zikretme kapsamına giren her şey, ilim dersleri bundandır. Veya mücerret olarak oturup Allah'ı zikretmek, mesela işte iki namaz veya sabah namazı her ikisi hakkında da geliyor. Sabah veya ikin namazını kıldıktan sonra o otur, e, kıldığı yerden ayrılmadan, musallasından, namaz kıldığı bölgeden ayrılmayıp oturup Allah zikreden kimseye İsmail Aleyhisselam evladından şu kadar köle azat etmiş gibi e, ecir vardır. Veya e, şöyle şöyle ok atmış gibi, Allah yolunda ok atmış gibi ecir vardır. Başka bir rivayette işte bu ribattır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ribat, e, savaşlarda gözcülük, nöbetçilik yapmaktır, nöbet tutmaktır bir namazdan sonra diğer namazı bekleyene kadar neçte oturup Allah'ı zikretmeye de işte bu ribattır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir nevi büyük düşman, şeytana karşı, nefse karşı yapılan cihatta zikirle, onun seni günaha sokmasına fırsat vermeyerek bir nevi nöbet tutmuş gibi buna benzetiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da işte zikir için e, oturmak, namaz için, zikir için mescitlere gitmek e, böyle yapan kimselere Nebi Aleyhisselatü şu benzetmeyi yapıyor. Tıpkı birinizin uzakta sevdiği birisi yakını geliyor, dönüyor. Nasıl ona sevinirsiniz? Allah yani bunu böyle alışkanlık haline getiren, mescide ilim ve namaz için gelen, zikir ve namaz için gelen kullarına böyle sevinir diyor. Yani Allah'ın sevinme sıfatı da ispat edilmiş oluyor burada ayrıca. Mescitte uyumak caiz midir? 208. rivayet İbn Ömer radıyalanmadan. Biz gençler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescitte uyurduk demiştir. Bu, Bukhar ve Müslüm şartlarına göredir. Bunu Tirmizi Süneninde ve İbnül Münzir El-Efsat'ta rivayet etmiştir. O sıralarda İbn Ömer radıyalanma yani mesela Bedir harbinde 14 yaşında olduğu için bu bulunamamıştı. Bir sonrakinde Uhud'da 15 yaşına giriyor ve o savaşa kabul ediliyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu zamanlarda 15-20'li yaşlar arasındaydı. Biz o emsal gençler olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında mescitte uyurduk. Bu da mescitte uymanın caiz olduğuna, sahabenin bu uygulamasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşı çıkmamasıyla, yani takrirli bir sünnet olarak delil olmaktadır. Mescide tükürmenin akibeti, 209. rivayet İbn-i Ömer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kim mescide tükürürse kıyamet günde o tükürük yüzünde olduğu halde diriltilir. Bunu Bukhari ve Müslümin şartlarına göre, Ebu'l-Meali İbn-ül Mürecca el-Mahdis'i, Fadaylı Beytil Mahdis kitabında, İbn-i Huzeyme, i̇bn İbn-ül Arabi Muceminde, İbn-i Şebbe, Tarihul Medine'de, Ebu Ömer es sülemi cüzünde rivayet etmiş. Elbani sayhada sayı olduğunu belirtmiştir. Ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde mescide tükürmek bir kabahattir. Onun kefareti de üzerine basarak gömmek. Yani toprak zemin olan mescitte gömmek. Başka bir hadiste işte namazdayken birinizin tükereceği geldiği zaman eldisesine tükürsün. Yani bunun gibi mescide tükürük gibi eza verici şeyleri e, uzak tutma yönünde böyle emirleri vardır. Burada da bir tehdit var. Yani kim mescidi kirletirse, bu şekilde e, saygısızlık yaparsa, mescide tazimi, e, tazime yakışmayan bu gibi bir harekette bulunursa, kıyamet gününde o tükürük yüzünde olduğu halde diriltilir diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mescidleri temiz tutmak lazım bu sebeple. Sarımsak yiyenin mescide gelmemesi. 210. rivayet Uzeyfe Radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kıble tarafına tükürürse, kıyamet günde o tükürük iki gözünün arasında olduğu halde gelir. Şu habis bakladan, yani sarımsaktan yiyen mescidimize yaklaşmasın. Bunu üç defa tekrar etti. Bu da Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Beha Ebu Davud, i̇bn Zeyme, İbn-i rivayet etmişler. Elbani Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, ilk cümlesi az önce geçen hadisle birebir mutabık. İkinci cümlesi birebir derken, burada kıble tarafı ayrıntısı var. İlkinde o zikredilmiyordu. Demek ki kıble tarafına tükürmek daha büyük bir şey. Evet. Ve habis bakladan, soğan sarımsak gibi çiğken, mesela so, soğanı çiğken yemek e, ve sarımsak. soğan çünkü pişmişken yenmesine ruhsat var hadiste. Piştiği zaman e, soğanın kokusu olmuyor. Ama sarımsak da bildiğim kadarıyla pişse de kokusu verdiği eza devam ediyor. Allahu Alem. Etmiyor mu? Ediyor hocam. Sarımsak da eder. Yani geğirdiği zaman insan gelir bu Sucuk, hakeza yani sucuk gibi, çenen gibi yani bunların içerisinde bulunan bu e, eza verici kokular insan belki o anda yemek yedi esnada olmayabilir ama geğirdiği zaman e, tekrar edebilen kokular bunlar. Bu sebeple bu e, Buradan mescidimize yaklaşmasın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadisin bazı lafızlarında meclisimize yaklaşmasın diyor. Yani beraber Müslümanların beraber bunu yerlere yaklaşmasın. Burada bir kerahat vardır. Yani bunlar haram kılmış değildir. Müslim'deki rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte turp, pırasal, sarımsal, soğan gibi öyle kötü kokan bitkileri zikrediyor. Ve bunlardan yiyen bu habis bitkilerden, burada geçtiği gibi habis bitkilerden yiyen gelmesin mescide veya meclisimize. Bunun üzerine sahabeler diyorlar ki, işte haram kılındı, haram kılındı, bu yayılıyor. Çünkü niye? Habis dedi ya, ayette, Araf suresindeki ayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam vasfı olarak, tayyip temiz olan şeyleri helal kılar, habis olan şeyleri ise haram kılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında böyle bir haber var doluyor Araf suresi. Dolayısıyla bazı sahabeler bu bitkilere habis ifadesi kullanılınca yani pis ifadesi kullanılınca haram kılındı zannediyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca buyuruyor ki ben haram demiyorum. Fakat diyor bunların kokusu eziyet vericidir diyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Ee, Allah ve Rasulünün haram kıldığı her şey habistir. İsterse insanlar onu temiz görsünler. Allah ve Rasulünün helal kıldığı her şey tayyiptir, temizdir. İsterse insanlar onu pis görsünler. Kayda budur. Bu şumanda değil. Bazıları böyle yapıyor. Yani kendileri iştahat ediyorlar güya. İştahat bu değil yani. İştahat bu manada değil. İşte o halde biz habis gördüklerimizi haram kılalım. Temiz gördüklerimizi helal sayalım. Bundan hareketle. Bu muhtezilerin mantığıdır. Muhtezilerin... Beş temel kuralından birisi husun kubuk kaidesidir. Yani güzel görülenleri güzel görmek, dinen güzel görmek. Çirkin görülenleri de dinen çirkin görmek. Bu mutezile kuralıdır. Bu sebeple mesela şimdi e, Buda Kuyusu. Daha önce geçti. Buda Kuyusu'ndan abdest alma meselesi. Buda Kuyusun vasfı neydi? Buraya hayız bezleri atılırdı. Bazı hayvanlar düşer içerisine leş olur. Yani pislik düşen suydu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suyun temizleyici özelliğinden dolayı bu dağ kuyusundan alınan suyla temizlik yapmanın, bunun temizleyici olduğunun beyanını bildirmiştir ümmetine. Sahabeler bunlar amel ediyorlardı. Akılla bugün bakanlar işte bir peygamber bunu diyemez. Niye? İşte bu Kur'an'a aykırı. Hangi ayete aykırı? İşte bu ayete. İşte pis şeyleri haram kılar, temiz şeyleri helal kılar. İyi de onun pis olduğunu sen nereden çıkardın ki? Veya devesi di meselesi. Devesi diğinin habis olduğunu, pis olduğunu sen nereden çıkardın? Bir. Yani burada belirleyici olan insanların örfü müdür, çoğunluğu mudur? Veya geneli midir? Veya bütün insanlar mıdır? Bütün insanlar toplansa, hepsi ittifak etse, bir şey habis deseler acaba o haram olur mu? Bu ayet haber ayetidir. Hüküm ayeti değil. Yani siz neyi pis görüyorsanız onu haram kabul edin. Neyi temiz görüyorsanız onu da helal kabul edin demiyor ayet. Peygamberin vasfı olarak bir haber veriyor. Diyor ki peygamberin e, temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar. Yani onun haram kıldıkları sen ne kadar temiz dersen de altın. Mesela altın necis midir? Yani... Necis olsa kadınların parmağına takması veya tak olarak kullanması caiz olmaz. Veya e, Arfece radıyallahu yaptığı gibi savaşta bunu kesince önce gümüşten e, burun yaptırıyor, koku yapınca bu sefer altından burun yaptırıyor. Allah Resulü bunu onaylıyor. Tedavide kullanılıyor demek. Bunun gibi şeyler. Halbuki habis şeylerle tedavi yasaklanmıştır. Haram şeylerle tedavi yasaklanmıştır. Burada böyle bir şey var. Altın necis değil veya temiz olduğu halde haram olan e, haram kılınan pek çok şey vardır. Burada e, hareket noktası işte bir şeyin temiz veya pis olduğunu belirleyip ona göre hüküm vermek değil burada. Hareket noktası Allah ve Resulünün helal veya haram kılmasına göre onu pis veya temiz kabul etmek. Bugün mesela domuzu arındırsınlar yani teknolojik imkanlarla, ile şuna bunla arındırsınlar, tertemiz yapsınlar. Helal mi olacak? Yani birisi çıkıp şunu mu diyecek? İşte bunun e, domuzun haram kılınmasındaki illet içerdiği şöyle şöyle mikroplarda pislikti. Çünkü ayette pisliğin ta kendisi olan domuz etinden diyor. E bu eti e, bu işlemlerden geçirerek tertemiz yaptılar. Helal mi olacak? Hayır. O aslı itibarla pistir. Daha başka şeyler var. Yani necis olmadığı halde haram kılınan, yani örnekler çoğaltılabilir. Hareket noktası bu değil. Hareket noktası Allah ve Resulü'nün haram kıldığı şeyleri pis görmek. Burada habis ifadesini kullanıyor. Enteresan Daha enteresan bir durum. Habis ifadesini kullanıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabeler diyor ki haram kılındı. Neden? Çünkü Allah Resulü habis şeyleri haram kılar. E bir taraftan habis diyor, Habis diyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o haram olmalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu işleyince hayır diyor ben haram demiyorum. Fakat kokusu eziyet vericidir. Yani ve sarımsak haram kılınmamıştır. Tedavide de kullanılmaktadır zaten. Ee, bilmiyorum belki ileride bu kitapta gelecek mi yoksa sayılmayalde mi, mi aldık bu rivayetleri. Burada da geçiyor hatırlıyorum tıp bölümünde şeyden, Amr bin As'dan veya İbn Amr'dan e, radıyallahu sarımsak kokusu geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna öfkeleniyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bir karşı çıkmadan önce bir mazeretimi dinle diyor. Göğsünü açıyor ve göğsündeki bir yarayı gösteriyor. Sen mazursun diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani tedavide kullanılıyor bu sarımsak. E, bunun gibi sebeplerle e, bunun kullanımına da cevaz verilmiştir. Ama böyle kalıcı veya geçici bile olsa sonradan tekrar edin. Mesela genirme gibi. <gülüyor> Mesela adam soğan yedi, sarımsak yedi. İşte ben ağzıma fıs fıs sıkayım veya maydanoz yiyeyim falan. Yani geçici olarak ağız kokusunu o anda gidereyim deyip meside geldin Cemaat safa durdu. İmam allah Ekber dedi. Rekatın ortasında bir genirti ve ön saf bayıldı. Yani bunlar ortaya çıkabilir bunlarda, bu gibi malzemelerde. Yani Allah razı olsun saydığı bu maddelerde. Bu sebeple e, bunlardan yiyen bir kimse geç olarak ağzının kokusunun giderse bile cemaatten uzak dursun. Hatta meclislere de, çünkü diğer lafzından meclislerimize yaklaşmasın diye insanlara eziyet vereceği ortamlara gelmesin. Yani buradaki maksat, yani mescit bomboş. E ben sarımsak yemişim, mesleğine mi gitmeyim değil demek ki. Çünkü diğer rivayet bunu açıklıyor, meclisimize yaklaşmaz. Yani etrafında celisleri, yanında bulunan birileri varsa, birlerine eziyet verecekse o zaman gelmesin. Bu konuyla ilgili şu rivayeti de hatırlamakta fayda var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman devesi Eyyub, Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh'ın yani Halid bin Zeyd Radiyallahu anh evinin önünde çöküyor. Yani Mescle'nin evi bugünkü bulunduğu yerde çöküyor. En yakın onun evi olduğu için on evinde misafir oluyorlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ee, iki katlıymış evi. Bir katında Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi var. Yukarıda onu misafir ediyor ve ona bir yoğurtlu, sarımsaklı bir yemek getiriyor. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi yemiyor. İşte biz de mi yemeyelim gibisinden bir şey söylüyor Ebu boyu Radiyallahu Yani haram mı? Bir sakınca mı var? diye Hayırdır. Benim e, meleklerle, yani vahiy alışverişim olduğunda işte onların sakındıkları, uzaklaştıkları bir şey siz yiyebilirsiniz diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadis, meleklerin, ezi, e, insanların eziyet duyduğu şeylerden melekler de eziyet duyarlar diye geliyor. Bu Acaba o zaman soğan, sarımsak gibi şeyleri hiçbir zaman yemeyelim mi manasında değil demek. Çünkü siz yiyebilirsiniz diyor. Dünyada asıl olan insanlardır. Yani bir şey diyelim, ben soğan, sarımsak yiyeceğim, i̇şte melekler uzaklaşacak bundan dolayı. E, bu sebeple bunlar haram kılınamaz. Haram kılma sebebi değildir bu. Çünkü dünyada asıl intifa insanlar içindir. Yani meleklerin o konumu da yani helallik, haramlık babında değil ama e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yönünü bildirmiştir. İnsanların eziyet duyduğu koku gibi şeylerden melekler de eziyet duyarlar. Bu bir hakikat. Bu sebeple e, mescit boş dahi olsa, yani evinde yiyebilirsin ama mescitte veya meclislerde e, bu şekilde gelmemek lazım. Sadece insanlara eziyet kabineni değil, mesela mecliste... Herkes razı. Hepsi sarımsak demiş. O zaman hadi gidelim. Mescitte e, sarımsak yediğimiz halde bulunabilir miyiz? İşte mescitler gibi yerlerde bu konumunu da düşünmek lazım. Meleklerle ilgili. E, helallik, haramlık bağımında yine de değil bu. Yani haramlık kesinlikle ifade etmiyor. Ama bir kerahat olduğunu anlıyoruz burada. Yani beraber bulunan ortamlarda, mescitlerde insanlara eziyet vermemek, Mescitlerde özellikle meleklere eziyet vermemek açısından bir kerahat vardır bunda. Namaz kılınamayacak yerler. 211. hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. Hamam ve kabristanlar dışında yeryüzünün tamamı mescittir. Bu hadis ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu İbni Huzeyme, İbni İbban, Hakim, Serraç, Şafii Süneninde, Ahmet bin Anbel, Ebu Davud e, Tirmizi İbni Mace, Darimi, Ebu Yala, El Muhallada İbni Azim Beyhaki rivayet etmişler. Elbani İrval Galil'de, Mukbil bin Hadisahül Müsnet'te sayı olduğunu belirtmişlerdir. Ee, evet. Yeryüzü bana mescit kılındı. Başka bir hadiste bildiriliyor. Bu hadiste de bir istisna yapılıyor. Hamam ve kabristanlar. Mescit denmesi e, burada ıstılahi manada değil. Kullaha mescidun yani nekre e, namaz kılınabilecek yer manasındadır. Yani hamam ve kabristanlar dışındaki her yer mescittir. Yani ıslahi manada mescittir demek değil buralar. Yoksa bir kimse kabristandan çıktığı anda mesela e, oturacağı her yerde tayyatun mescit kılması gerekir veya e, buna bağlı hükümler tereddüt eder. Böyle bir uygulama yok zaten. Buradaki mana namaz kılınabilecek yer manasında. Yani temiz, müsait namaz kılınabilir ama iki durum hariç. Hamam, yani tela da, banyoda, da, da buralarda namaz kılamaz. Evet, mezarlıklar buradan hariçtir. Buradaki mana kelime, lügat manasıdır. ıslah manası değil. Namaz kılınabilecek yer manasında yani. Deve ağıllarından namaz kılmanın yasaklanması. 212. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Koyun ağılları ve deve ağıllarından başka yer bulamazsanız koyun ağlığında namaz kılın, deve ağlığında kılmayın. Bunu İbn-i Mace, Darimi, Ahmet bin Ambel, i̇bn İbban, İbn-i Zeyme, İbn-i Ebişeyde, Beyhaki Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göre isnatla rivayet etmişler. Şeyh Mukbil, Sayhül Müsnet'te sayh olduğunu belirtmiştir. Dera Radiyaland'dan gelen rivayette işte abdestle alakalı bir konu var. Arkasından namaz meselesi de geliyor. Ondan mutabık bu hadis. Yani koyun yemekten dolayı abdest alalım mı? Alın diyor Allah Resulü. Almayın diyor. Yani bundan dolayı abdest gerekmez. Deve etinden dolayı bundan dolayı alın diyor. Koyun ağlarına namaz kılabilir miyiz? Kılabilirsiniz. Deve ağlarına kılamazsınız. Bu şekilde geliyor. Aynı mana burada bildiriliyor. Eğer başka yer bulamazsan, koyun ağılığında namaz kılabilirsin. Ama bu başka yer bulamazsan, böyle bir kayıt var. Yani namaz kılacak bir yer bulamadın, koyun ağılığında kıl. Yani iki yer var, ya deve ağılı, ya koyun ağılı. Koyunkinde kıl ama deve ağılığında kılma. Bunun bir illeti başka bir hadiste, Ahmet bin Hanbey'in rivayetliği başka bir hadiste, deve şeytandandır ee, diye bildiriliyor. Yani devenin e, kini, öfkesi, tekmesi, yani böyle zarar verici olması gibi illetlerde zikrediliyor. Şeytanlandır deniliyor. Buradaki şeytandan kasteleri nedir? E, biz bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu ki, deve ağlarında namaz kılınmaz. 213. rivayet Ebu Rerre Aynı manada Koynağlılarına namaz kılın, deve namaz kılmayın. Burada mutlak. Bir önceki hadis Mukayyet. Başka yer bulamazsanız diyeydi önceki. Bu lafızla Tirmizi Ahmet Bukhari'nin şartına göre rivayet etmiştir, Muhbir bin Hadi Sayül müsnete sayı olduğunu belirtmiştir. mescid Haram ve mescid Nebevi'nin Fazletleri 214. rivayet, Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki bineklere binilerek yolculuk yapılan en hayırlı yer şu mescidim ve Beytül Atik yani Kabe'dir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ahmet ibn-i Ban Nesai, sünev Kübra'da, İbn-i Biçran, Emalisinde, Ebu Yala, Efsat'ta, Faberani, bin Hümeyt rivayet etmişler. Elban-i Sayyha'da, Muhbil bin Hadi'de, Cami-i Sayyid'de sayı olduğunu belirtiyorlar bu hadisin Ebu Rerre'den, Ebu Basra'yı Gıfari'den, daha başka sahabilerden gelen rivayetlerinde üçüncü bir şey daha zikrediliyor. Mescid-i Aksa. Üç mescit zikrediliyor. Burada iki mescid. Burada kastedilen edilen revahil bineklere binilerek, yani sefere çıkılarak, yani sefere çıkacaksın. Buna layık olan, yani ibadet etmek için Fazilet olduğu için, e, yani yerden dolayı fazilet itikad ederek ancak Mescid-i Nebevi veya Mescid-i Haram. Başka bir hadiste il ilave var, Mescid-i Aksa. Ancak buralar için yolculuk yapabilirsin. İbadet maksatı. Neden? Çünkü Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram, bu üç mescitte yapılan ibadetler, başka mescidlerde yapılan ibadetlerden kat kat fazladır. Ecri. Yani bin namaz gibi, 500 namaz gibi, 100.000 namaz gibi böyle değişik faziletler bildirilmiştir bu mescitler hakkında. Bunu talep ederek bir kimse yolculuğa çıkabilir. Yani sefere çıkabilir. Bu seferdeki gaye nedir? Bizim bu mescidimizde olmayan fazilete o mescitte ulaşmak için. Çünkü sen burada bir namaz alırken aynı namazı orada kıldığında işte bin kat bilmem kaç bin kat fazlasıyla sevap alıyorsun. Bunun için gidebilirsin. Ama başka bir gaye için, dini amaçlı bir yolculuğa sefere çıkamaz. Mesela kabir ziyareti için çıkamazsın. Bunu yasaklıyor bu hadis. Tahsis ediyor yani yolculuğu bununla tahsis ediyor. Veya akıllara takılan şöyle bir soru var. Mesela benim bulunduğum beldede, mahallede sünnet ehlinin mescidi yok. daha ehli yani diyanetin mescidi var. Burada benim şüphede olduğum bir durum var. İmamdan kaynaklı, kıldırdığı namazın şartlarıyla alakalı veya cemaatin safları düzgün tutmaması veya mescidin içerisinde bulunan icra edilen bidatlarla alakalı gönlüme bir şeyler var. Bu sebeple bunların sünnete göre icra edildiği fakat benim beldemde olmayan başka bir mahallede, sefer mesafesinde olan bir yerdeki bir mescide gidiyorum farz namazı orada kılıyorum mesela veya cuma namazı veya nafile de olabilir. Buraya bu, bunun için gidebilir miyim? Bu hadis bunu yasaklamıyor. Yani bu hadisin kapsamıyla, yasayla bu verdiğimiz örneğin hiçbir alakası yok. Neden? Çünkü e, senin talep ettiğin şey namaz. Namazın kendisi. Bunu sahip olmaz. Yani kıldığın yere bir fazilet atfederek değil. Yani bu mescit şu mescitten daha faziletli olduğu için değil. Ama bazıları var. İşte Hacı Bayram, mesela orada türbe var. Hacı Bayram Hazretlerinin civarında olduğu için orada kılınanlamaz, sanki daha fazletliymiş gibi inanıyor. Hacı Bayram Camii'ne gidiyor. Bu hadisin yasağındadır bu. İşte Bursalı Emir Sultan'a gidiyor. Emir Sultan Camii'ne gidiyor. Orada manevi bir hava varmış. Niye? Emir Sultan'ın kabri var yanında. Özellikle bunun için gidiyor. Bunlar bu hadisin yasağındadır. Çünkü bu yolculuktaki gayene herhangi bir mekana Fazilet tahsisi yapmış oluyorsun. Delil olmadan. Yani Allah'tan ve Resulünden değil ki sana işte Hacı Bayram'da kılınan namaz senin mahalle namazdan daha faziletlidir diye. Kitaptan ve sünnetten böyle bir delilin yok. Bu sebeple bunun için gidemezsin. Bir istisna var. Cemaati daha kalabalık olan bir mescidi tercih edebilirsin. Bu hadiste gelmiştir. Mesela burada üç kişiyle cemaat yapacaksın. Ama ben cemaatin kalabalık olmasından dolayı ecur umuyorum, bu nasla geldiği için sen cemaati daha kalabalık olan, yüz kişi namaz kılan yan mahalledeki, ileri mahalledeki, belki sefer mesafesinde olan yerdeki camiye gidiyorsun ve orada bu namazı kılıyorsun. Bu, bakın, o mescide mekana fazilet inandığından dolayı değil de, cemaatteki rahmetten dolayı, kalabalıktaki o rahmetten dolayı sen bunu talep ediyorsun. Bu da nasla gelmiştir. Yani e, sapla samanı karıştırmamak lazım. Derler yani. Bazı insanlar bunu karıştırıyorlar. E işte sefer mesafesinde bir yerde diyelim 5 kilometre ileride sünnet ehlinin, tevhid ehlinin mescidi var. Burada cuma namazı kılınıyor ama kendi bulunduğun yerde bidatçiler var. Belki namazın sahip bile olmuyor. İşte bu hadisin yasamdan dolayı acaba ona girer korkusuz burada bidatçilerle mi kılsam? Bu şüphe Yersiz bir şüphedir. E, buradaki illet herhangi bir mekana delilsiz tahsis, fazilet tahsisi bulunmaktan dolayı. Yani hadisin yasağı bununla alakalı. Şöyle diyebilir miyiz hocam? İki tane mescit var. Biri sünnete biraz daha yakın namaz kıldırıyor. E, Tadir-i Erkan'ın acayeti diyerek. sadece kalabalık. Yani senin gayin senin gayin belli bir mescide, belli bir mekana, özel bir fazilet etmediğin böyle bir itkabın olman sürece bir sakıncası yok. Mesela daha salih bir iman, daha güzel kıraat yapan bir iman, kıraati i̇mam daha, daha düzgün, yani bunun gibi şeyleri arayabilirsin, bunlar meşrudur. Ama mekana, mesela burada kılınan namaz, şurada kılınan namazdan daha fazletlidir gibi bir inançla gidiyorsan, bu, bu inançtan dolayı, buradaki mesele de bu. Yani çünkü bu üç mescit Tayin edilen, mesela itikafın ancak buralarda olduğu belirtilmiştir. Burada kılınan namazı, başka yerlerde kılınan namazdan işte binlerce kat daha üstün olduğu belirtilmiştir. Bu yerlerin fazileti vardır. Belli bir yere fazilet atfetmek. Kabirlere yapılan yolculuklarda böyle itikatlar. Mesela işte Çanakkale şehitliğini ziyaret etmenin sevap olduğuna inanarak birisi gitse o alsın yasana girer. Veya falanca Mevlana türbesi. Burayı ziyaret etmenin dini bir e, sevap kazandıracağına, fazlet kazandıracağına inanarak giden bir kimse, bundan dolayı günaha girer. Bu hadisin yasağına girmiş olur. Kabe'nin Beytülmaktis'ten üstün oluşu, 215. rivayet Cabir bin Abdillah radiyallahu bir adam fetih günü, yani Mekke'nin fethedildiği gün kalktı ve dedi ki, Ey yalan Resulü, Allah sana Mekke'nin fethini nasip ederse, Beytül Maktis'te iki rekat namaz kılmayı adamıştım. Yani böyle bir adak yaptım. Yani Mekke fethedilirse Beytül Maktis'e gidip orada iki rekat namaz kılacağım diye. Yani orası sanki daha fazla diye inanıyor belli ki adam. Böyle bir adak yaptım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki burada kıl. Yani Kabe'de. Mescidül Haram'da kıl. Adam soruyu tekrar etti. Ben böyle adadım. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kıl buyurdu. Adam tekrar edince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman sen bilirsin buyurdu. Yani bildiğin gibi. Yani kendini zora soktun diye. Yani bu Yahudilerin şeyine benziyor biraz. Kolaylık var, Kolaylık var ve bu aynı zamanda Mescid-i Haram'ın Mescid-i Aksa'dan üstün olduğunu da belirtiyor. Yani aynı fazileti. En azından eşit olduğunu. Başka hadislerden daha faziletli olduğunu anlıyoruz da. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud, Ahmet bin Ambel, Ebu Avane... İbn-ül Carut müntekasında Ab Hümet, Ebu Yâla, Şerhümeanlâsarda Tahavi, El-Muhallâda İbn Azm ve Behaki rivayet etmişlerdir. Minber'in fazileti, yani Allah Resulü'nün minberinin fazileti, 216. hadis Ebu Hureyre Radyalent'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Minber'im cennet kapılarından birinin üzerindedir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu'l-Hasene Sükkeri Meşiyahası'nda, Ahmet bin Hanbel, sünev Kübrası'nda Nesai, Bezzar, Evsat da Taberani, Ebu Tahir el Muhallis, El Muhallisiyat'ta Esasında Muhallisiyat kitabı Darih Kutni'nin derlemesidir e, Fakat Bütün rivayetler Ebu Tahir el Muhallis'den yapıldığı için Yani Darih Kutni Ebu Tahir el Muhallis'in rivayetlerini toplamış Buna Muhallisiyat deniliyor Muhallis'in rivayetleri yani Asıl yani eser sahibi Darih Kutni'dir İbn-i Saad tabakasında Beyhaki Sünendir'e rivayet etmişler. Elbani sayhada Muhbil bin Hadisahülü Müsnet-i Sayh olduğunu belirtmiştir. Bu hadis bizim böylece iman etmemiz, akıl yürütmememiz gereken hadislerden. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi Nebevi'deki minberinin cennetin kapılarından birinin üzerinde olduğunu söylüyor. İşte nasıl oluyor? Biz buraya girmiyoruz. Biz böylece iman ediyoruz. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, minberin ayakları cennetin basamaklarıdır. Bu da müslimin şartına göredir. Bunu Ebu Yala, i̇bn İbban, Ahmet bin Anbel, Nesai, Taberani, Hümeydi, Ebu Naim, Hilletül Evliya'da, İbn-i tabakatına ve Behaki rivayet etmişlerdir. Kâbe'nin içerisinde namaz kılmak meselesi. 218. rivayet, Amr bin Dinar'dan, El Fadl bin Abbas radıyallahu anh, yani i̇bn Abbas'ın kardeşi bu. İbn-i Abbas radiyalanmaya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Kabe'ye girdiğini ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin içinde namaz kılmadığını lakin çıktığı zaman inip Kabe'nin kapısının yanında iki rekat kıldığını haber vermiş. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Ahmet, Abdurrazak Taberani rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi, Cami-i Said'e sayılını belirtmiştir. Amr bin Dinar'dan diğer rivayet, o da i̇bn Abbas radiyalanmadan o da Fadr'ı bin Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de kalkıp tesbih etti, tekbir getirdi ve Allah azze ve celle'ye dua edip bağışlanma diledi ama rükû ve secde etmedi. Bunu Ahmet, Ebu Yala Taberani, Müslüm'ün şartına göre isnatla rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadice, Müsait de tarih ediyor. Bukhara Rahimullah dedi ki, el şöyle dedi, El-Hümeydi hocası olur. Bilal radıyallahu haber verdiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içinde namaz kılmıştır. El fadıl radıyallahu anh ise namaz kılmadı demiştir. İnsanlar Bilal radıyallahu anın kabul etmişlerdir. Sahih-i Buhari de bu şekilde bu açıklamayı düşüyor Buhari. Yani bu bir usul kuralıdır. Bu da sıkanın ziyadesi yani hadis usulünde sıkan ziyadesinin açıklamasıdır. Gören görmeyene hujjettir. Yani ziyade bir haber veriyor. Eğer sikaysa bu haberi veren kişi bu haber kabul edilir. Birinin görmediğini diğeri görmüştür. Bilal Radyoan diyor ki Kabe'nin içerisinde namaz kıldı. Fadıl bin Ziyad diyor ki kılmadı. Şey Fadıl bin Abbas. Kılmadı diyor. Burada gören görmeyene karşı hüccettir. Yani nüspet menfiye karşı mukaddemdir. Yani ispat eden ispat etmeyenden reddedenden önceliklidir. Usul budur. Tabi haber veren, ispat eden, eğer ise Burada e, raviler tamamen sikaya. Kimseye olduğu için e, bir şey yok. Yani usul açısından Bilal Radyalan'ın haberi öncelikle kabul edilir. 220. rivayet Osman bin Talha Radyalan dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdi ve iki rekat namaz kıldı. Bakın bu da Bilal Radyalan'ı destekleyen bir rivayet. Girdiği zaman iki direği arasını İki direğin arasını karşısısını aldı. Bir de ayrıntı da veriyoruz delik. İki direğe de evet, yani. yani görülmüş. Allah Resulü kılmış. Falul bin Abbas unutabilir de görmemiş de olabilir. Bunlar mümkün. Veya tahmin de olabilir bu gibi şeyler. Girdi çok kısa sürdüğü için yani namaz kılmamıştır diye tahmin edip böyle de söylemiş olabilir. Doğrusan olabilir. Bu da bu son söylediğim Osman bin Talar adı olan rivayetim şartına göredir. Bunu İbni Ebi Hayseme tarihinde Ahmet bin Ambel, İbni Ebi Şeybe, Musannef'inde değil de Müsned'inde, Tahavi Şerhumen'le Asar'da, Fesevi Marifede, İbni Sakir tarihinde rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, Cami-ü Sahih'te olduğunu belirtmiştir. Beytül Makdis'te yani Kudüs Mescidi'nde namaz kılmanın fazileti, 221. rivayet ve Nescitler kitabının son hadisi. Abdullah bin Firuz et-Delemi Raymullah dedi ki: Taif'te el denilen bahçesinde Abdullah bin Amr radiyallahan'ın yanına girdim. Şöyle diyordu: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Süleyman bin Davud aleyhisselam Beytül Makdis'i bina ettiği zaman Allah Azze ve Celle'den üç şey istedi. Bunlardan ikisi kendisine verildi. Üçüncüsünün de verilmiş olmasını umarım. Allah Azze ve Celle'den hükmünde onun hükmüne isabet etmeyi istedi. Bu ona verildi. Allah Azze ve Celle'den kendisinden sonra kimseye nasip olmayan bir mülk, bir hükümdarlık istedi. Ee, yine evinden sadece burada yani Beytül Makdis'te namaz kılmak için çıkan kimsenin günahlarından Annesinden doğduğu gündeki gibi kurtulmuş olarak çıkmasını diledi. Biz Allah Azze ve Celle'nin ona bunu da verdiğini ummaktayız. Bu hadis Bukhari ve Müslümin şartlarına göredir. Bu aslında uzunca bir hadis. Ben bu hadisi bu kitaba alırken üç parçaya böldüm. Çünkü üç parça halinde de rivayet edilmiştir böyle parça parça. Hakim bütün bir metin halinde rivayet ediyor Bukhari ve Müslümin şartlarına göre hadis. Konuyla ilgili kısmı burası. Mescid-i Mescid Aksa'nın faziletle ilgili kısmı burası. Devamında başka hükümler var. O ilgili hükümlerde gelecek o kısımları. Bunu hakim Nesai i̇bn Mace, i̇bn Uzeyme, Zeyme, İbn-i İbban, Taberani, Ziyav-i Maktisi, Fedail-i Beytil i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişler. Muhbir bin Hadi, Cami-i de sayf olduğunu belirtmiştir. Evet burada işte Beytil Maktisi'ye, Mescid-i Aksa'ya kişinin yolculuk yapması, orada namaz kılması, anasından doğduğu gibi günahlarından kurtulmuş olmasına bir vesiledir. Yani Süleyman Aleyhisselam bu duayı yapmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bunun da kabul edilmiş olmasını umarım. Yani böyle bir müjde var. Diğer ikisi kendisine verilmişti. Dünyada biliniyor bu. Ama üçüncüyü verdi mi vermedi mi bu bizim için kaybolduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada. Verilmiş olmasını umarım diyor. Kitabul Ezan ve bu Kutus Salat yani Ezan ve Namaz vakitleri kitabına da inşallah bir sonraki derste geçeceğiz. Subhanakallah ve bihamdik ve eshedu an la ilaha anta wa tekele eshedikalek ve ista'fur kevatubilek.